Bizim oralarda ihtiyarlar sevdiklerine ahiretliyim der. Yahu dedi. sevdiğine neden ahiretliyim diyorsun diye sorduğumda ise bu dünya sevmek için çok kısa evlat derler. <gülüyor> yani belki de ayak yapıp ismini unutmuştur da böyle <gülüyor> kıvırıyor da olabilir. Biz öyle zannetmiyoruz tabii. <gülüyor> Yavuz konuyu biliyor mu? Eşi cehennemlik olan cennette kiminle evlenecek? Sonra bana başlık sormaya diye başlıkları da veriyorum sana. Tamam <gülüyor> Evet. Adanalı yengeç burcuyu, <gülüyor> yengeç O şey süper oldu ama ya, o yengeç burcu muhabbet vardı ya. Şuraya bir cümle ekleyeyim mi? Oraya ekler misin? Orada şey miydim? Ayakta mıydın? Olamaz, olamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sustum konuma geçiyorum. İnsanın aklına geliyor yani ben cennete gittim ama eşim cehenneme gitti. Ben cennette ne yapacağım yani? Yalnız mı kalacağım? Dünyada bekar olarak imanlı bir şekilde vefat etmiş bir kadın. O kadın cennete girdiğinde Cenab-ı Allah onu tabii ki de mümin bir erkekle nikahlayacaktır. Çünkü cennetin zevklerinin birisi de yemenin, içmenin yanında nikâhtır. Kadın da bu nimetten istifade etmelidir. Diğer taraftan yani bekar olarak vefat eden erkekler olduğu gibi bekar olarak vefat eden bayanlar da var tabi. Eğer onlar bu dünya imtihanından güzel bir şekilde cennete giderlerse Cenab-ı ikisini de cennette çok mutlu olabilecekleri eşlerle nikahlayacaktır. Yani az önce yaptığımız bütün mantıkları ve yorumları ele aldığında cennete gitmiş bir bayanın cehenneme giden bir eşi varsa eğer ya geçici süre bir cehennemdir ve cehennemden çıktıktan sonra inşallah cennete girecek ve ona kavuşacaktır. Veyahut da kalıcı süre bir cehennemdir. Ama o dünyada ay onu istedim illa ben bunu isterim gibi nefsin özellikleri olmadığından cennette hiç dert ve tasa çekmeden mutmain bir şekilde kalbinin hoşlanacağı, seveceği bir erkekle Allah onu nikahlayacaktır. Şurayı hesaplamak lazım yani. Birisi Allah'ı razı ettikçe tabii ki cennette çok hoş, çok sevimli olacaktır. Şimdi dünya mantığından farklı bir mantıkta. Yani paradigmanızı değiştirmeniz lazım olaya bakarken. Çünkü ahirette yani inşallah cennette Allah'ı razı etmiş birisi size dünyadaki herkesin toplamından bile daha sevimli gözükebilir. Yani insan aklına şu geliyor. Ya hayır ben illa onu istiyordum. Yani nefsin böyle inat ya da daha güzeli varken ay nefsin bunu çekti gibi dürtüleri olmayacak ahirette. Çok sevimli bir şey. Herkese aynı mertebede çok sevimli gözükeceğinden dolayı Allah'ın rızasını kazanmış. Çok sevimli birisi nikahlandığı zaman hakikaten dünyadaki bütün zevkleriniz toplansa onun bir anına bile yetişemeyecek cennet nimeti olacak sizin için. Orada kim kiminle evlenirse evlensin. Onun için ondan daha sevimlisi olmayacak oradaki mantık dünya mantığı değil. Derdin, tasanın, gamın, kederin, nefsin hilelerinin, şeytanın desiselerinin olmadığı bir diyara inşallah gidersek orada göreceksiniz. Bir de şöyle bir durum var yani bu dünyada evlenmiş insanlar var evet evliliğini de bozamıyorlar. Başlarına gelen zor koşullar, zor şartlar var. E, diyemiyorlar yani, ben sevmiyorum, mutlu değilim diyemeyenler var yani. Aile baskısı, yöre baskısı, türe baskısı vesaire. E şimdi bu insan zaten eşini sevmiyor ne olacak? Ahirete gittiğinde sevmeyen bir eşiyle, sevdiği bir cennette nasıl sevimli bir hayat sürecek diye bir soru da geliyor insanın aklına. Anladın mı bu soruyu? Çok sevmeli oldun. <gülüyor> Çok paradigmalı bir soru oldu. Paradigmal abi. Bakış açısı demek. <gülüyor> He, bana mı sordun, Orası. tamam. Hocam, sorduğumuz için cevabınızı bize. Tamam. <gülüyor> Bakın tekrar hatırlatıyorum, cennette beraber olacak hanım ve bey dünyadaki zaaflara ait aynı hanım ve aynı bey olmayacaktır. Burası çok önemli ve ince. Çünkü aynı nefsinle, e, aynı bakış açında, aynı paradigma ile cenneti tasavvur etmeye çalıştığın zaman bir orada patlarsın. Yani mizan e, kaldırmaz bunu. Beyin, zihin tam kaldıramayabilir. İkisi de ayetin tabiriyle tathir olmuş olacaklar. Yani maddi manevi bütün çirkin ve kusurlardan tamamen temizlenmiş olacaklar. Hatta hayallerinde olan hanım ve beyin nasılsa ikisi de aynen o duruma çıkacaktır. E böyle baktığında dünyada rahatsız eden sevgiyi gölgeleyecek ne varsa e bu durumlar cennete inşallah Allah ortadan kalkmış olacak. Böylece beyin dünyadaki hanımı cennette nereden bakarsan bak hayran olabilecek bir huri haline gelecek. Hanımın dünyadaki eşi de inşallah cennette nereden bakarsan bak hayran olunacak bir genç haline gelecek. Bu yüzden dünyadaki sevgilerinizi o geçici dış güzelliğe bağlamak çok kötü bir ticaret olur. Yaşlandıkça gelişen ve cennette ebedi kalacak olan hayat arkadaşını kazandıracak olan iman ve ahlak güzelliklerini yani taşıranı kirletmemek. Biliyorum yani dış güzelliğine zaman zaman aldandığınız, kandığınız yani sadece dış güzelliğine yanlış anlaşılmasın o bir faktör değil demek istemiyorum. Sadece dış güzelliğine aldandığınız, kandığınız onu sevdiceğiniz yani gönlünüze belki yağmur yağmur yağıyor ve her daim yağan yağmurları hatırlıyorsun. Ama yağmurun esas kaynağı olan bulutu yani cenneti, ahireti hep unutuyorsun. Marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı.